Radio Teatros. Istimewa kebiri. Anton Chekhov dan Tunca Yönder. Reji Zihni Küçümen Efekt Erhan Mesutoğlu Oynayan sanatçılar Kuzmiç Türkertekin Psekov İsmetay Polis Rıdvan Çelebi Yefrem Metin Chubikov Çubikov Bilgezoğlu Dikovski Aytaş Yürükastan Tütüyev Zihni Göktay Nikola Özdemirhan Maria Ivanovna Tanju Tuncel Volodya Bediyaner, Ivan İvan Süleyman Balçın Danilka Fazıl Cem, Olga Petronla Candan Teksoy, Mark İvaniç Klazov Necdet Yakın. Nedir korkunç ola? Mark Ivanich Klozoff. Yani benim efendim. Ne olmuş Klozoff'a? Öldürüldü. Onun harca öldürüldü. Öldürüldü mü? Ya. Siz kimsiniz bayım? Adınızı öğrenmek şerefini bağışlar mısınız? Ben Pişekov efendim. Klozoff'un kahyası ziraatçıyım. Demek efendiniz Klozof'un öldürüldüğünü iddia ediyorsunuz. Öldürüldü efendime öldürüldü. Katiller acımadan öldürdüler. Bakacağız, bakacağız. Hey, kimse yok mu orada? Buyurun komiserim. Bir cinayet ihbarı yapıldı. İçeride kimse var. Dört kişi var komiserim. Söyleden hal hazırlansınlar. Göreve gidiyoruz. ...sukur kalabalığı dağıtın. Görev sessiz ve sedasız yapılmalı. Bay Pisekov, beni derhal olay yerine götürün. Buyurun komiserim. Ağılın! Ağılın diyorum size. Şu taraftan buyurun komiserim. Nereye gidiyoruz? Efendim Bay Firozov, bu yatak odasına. Oradan öldürdüler. Herhalde. Herhalde.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 A açamam komiserim. Ne demek açamam? Bir kanun adamı emir veriyorsun size. Açamam komiserim. Anahtar bende değil. Nerede bu anahtar? Öteki tarafta. Hangi öteki tarafta? İçeride. Hah, şimdi anladım. Demek ki neymiş? Anahtar öteki taraftaymış. Demek ki kapı içeriden kilitli. İçeriden kilitli. Şu delikten bir bakalım. Bir şey görünmüyor yahu. Belki de katil içerdedir. Kapı kilitli olduğuna göre. Sanma. Şuna bak sanmazmış. Neden sanmıyorsun? Sabah yiğin önce efendime seslendim. Kimse cevap vermedi. Sonra katil çık dışarı diye bağırdım. Çıkan falan olmadı. Cahil. Senin bağırmanla çıkar mı hiç? Eğer içeride olup da çıkarsa suçunu itiraf etmiş olur. Bir katil de böyle bir şeyi pek istemez. Pencereleri nerede bu odanın? Bahçeye bakar. Vurun bu kapıdan çıkalım. Işte, işte bu pencere. Ha, Yefrem de burada. Komiserim, bu Yefrem bahçı var. Pencereden baktın mı? Aman efendim, nasıl bakarım? Bacaklarımın bağı çözüldü. Eh, Mark İrvan. Mark İrvan, hiç. Tom'un kötüdür derdim sana güler alayederdim bu ihtiyarın sözlerine kulak asmadın. sefaat sefaat işte göçüp gittim sonunda anlatın bakalım olup bitenler. Yevrem olmasaydı aklınıza bile gelmeyecekti. Bu sabah bana geldi komiserim. Bu işin içinde bir iş var dedi. Hangi iş diye sordum? Bizim bey neden uyuyup duruyor diye sordu. Yatak odasından çıkmıyor bir hafta oldu. B hesapladım, sahih abi ya, yedi gündür odasında. Bir kere bile görmedik. Bir baliosindi sanki kafama komiserim. Odasına koştum içeriden kilitlemiş. Yumrukladım, bağırdım. uyanıp beni dövebileceğini bile düşünmeden. Ah, mafla. Çık çıkmadı. Soylu efendim çoktan göçüp gitmiş. Ya, vah, vah. Ah. ah, okumuş adam. İyi adamdı. Ama toprağı bol olsun zevkine sefasına da düşkündü. Tamında da işte. Stefan. Hey Stefan. Elmedin evet, komiserim. Doğru karakola koş Stefan. İvonluf'a söyle. Komiserim biliyorsunuz lahana ayıklıyordu öğle yemeği için. Canım şimdi lahananın sırası mı? Koşsun sorgu yargıcına. Bay Çupikov'a haber versin. Buraya gelmesini söylesin. Başüstüne komiserim. Hadi hadi durma koş. Ee, ben ne olacağım komiserim? He? Ha? He? Ha? Sen ne mi olacaksın? Ne bakayım? Karakolda kaldı nöbet tut lanet. Ne bileyim canım ne yaparsan... Bir bukat olursa kaydeder. Baş üstüne başkomserim. Şimdi ne yapıyoruz? Bekliyoruz. Sorgu yargıcı gelecek, yardımcısı gelecek, doktor gelecek, doktor. Yok ya, doktorunu tut. Bay Pestakov, doktora birini gönderiver. Evi şuracıkta. Beni de müffaa götür. Çok üzgünüm. Çok şöyle fıstık. Dem dibi çaya ihtiyacım var. Senin beyler. Dostum Kuzmiç. Evet, Haber efendim. doğru mu Mark Ivanic öldürüldü mü? Buyurun görün işte. Aman ya. Aman Velakete bakın. Evet. Daha sekiz gün önce fuarda beraberdik, halkalar attık, sonra vodka içtik. <gülüyor> Affedersiniz vodka içtik. Estağfurullah beyim ne olacak? Ben de vodka içmiştim onlarla. Demek öldürdü ha olamaz mı yok olamaz. olamaz. Buyurun efendim görün işte. Kuzum kuzmich durmadan buyurun görün işte deyip duruyorsunuz ben ortada bir şeyi göremiyorum. Siz görüyor musunuz Nikolski? Kayda değer bir şey yok sayın yargıcım. Burada yok ama orada var. Nerede var? He? Ne var? E, yatak odasında. Buyurun gidelim. Gidelim. Yalnız oda kilitli. İçeriden. Öyleyse balta, tornavida, kerpeten gibi gerekli araç ve gereçleri temin edindik Ouski. Başlayalım. Yürüyün baylar. Abi, abi. Dağıl, dağılın baylar dağılın müsaade edin görevlilere yol verin. Çekilin yolundan be adam. Ha, İşimizi engel oluyorsunuz. Sonra bak boylarsın kardeşi ha. <gülüyor> buyurun sayın yargıcım buyurun efendim. Tiyatro mu oynuyor be? Panayır değil burası. <Gülüyor> gelin Sayın Yargıcım gelin efendim gelin. Arkadan giremez miydik? Yemin oradan ha. mutfağa geçmiştik. Ama Sayın Komiserim şimdi bu yolu tercih etti. <Gülüyor> efendim halk çalıştığımızı görmeli. Yoksa arkamızdan atar tutar bunlar. Vatan hizmetinde olduğumuzu hatırlatmalıyız bunlara. İşte burası Sayın Yargıcım. Hmm. <Gülüyor> Gerçekten <kilitli>. girip <Gülüyor> anahtarı da içinde. Aa, bravo. Bravo. Durumu iyi tespit etmişsiniz Kuzmik. Ben gösterdim komisere. <gülüyor> Size soru sorulunca konuşun Bay Pisekov. Evet. Yerli yersiz sözlerle karıştırmayın kafamızı. İstediklerini siz getirdin. Koy onları yere delikanlı Baylar, yaptığım inceleme sonucu kapının kilitli olduğunu tespit ettim. Evet. Bu durumda içeri girebilmemiz için kapıyı kırmamız gerekiyor. Ben başka çare göremiyorum. Siz Bay Kusmiç, ben ben de göremiyorum Sayın Yargıç. Siz Bay Gorkovski, haklısınız Sayın Yargıç. Öyleyse delikanlı, alın elinize baltayı, kapıyı kırın. Oğlum, oğlum. Oğlum öyle değil. Can mamasını vur, can mamasını. Ha öyle. Kimde şuraya, şuraya, şuraya. Yavaş yavaş. Kıymıklar gözümüze kaçacak. Evet baylar girelim Sakın ha Katil içeride olabilir hmm. Önce ben gireyim Davranma yakarım Yaralanmadınız ya sayın yargıcım Bir şeyim yok Ya sen? Kurrundayım hadi galiba sayın komiser yaralandılar Nerede acaba sayın komiser? Neredediniz sayın baylar Gelseniz de oh, Öldürdünüz bunu onu Kuzmiç? Kimi öldürdüm? Katili. Katil mi? Sayın Yargıcığım odada kimse yok ki. Peki ya o tabanca kim attı? Ben. Neden? Ben böyle yerlere girerken bir tane patlatırım. Bakarsın biri vardır içeride korkup teslim olur verir. Ama burada kimse yok. Sağ yahu kimse yok. Aa efendim markivan işte yok. Orası belli değil. Belli o da bomboş. <gülüyor> bak, bak, bak gene konuştu. Bayım bayım kaç kere söyleyeceğiz susun diye. Evet çok söyledim. Ya. Etrafı kolaçan edin Bay Dikovski. Siz de Bay Kuzmik. Başüstün efendim. Yapak buzlu olmuş. Bakın yavrucu. Yolgan top top edilmiş kalmış. Yastık yerde. be. Parak! Nerede? Komodin üstünde. 3-5-6-8-10-10 gümüş rubley. Katil bizi yanıltmak için bırakmış olmalı. Burada şişeler var. Bu komiserin sesi. Neredesiniz Kuzmiç? Hadi olalım altında. Hmm. Sayın Mikol Seki. Bana yardım edin de şu şişeleri çıkaralım. Bakın tefek ol siz de. Hmm, evet. Vod şişeleri. Hepsi boş mu? Bu yarısına kadar dolu. Daha var mı sayın komiser? Bitti, bitti. Elimi tu da cikaim. Demi awak, sih, tidak boleh. Ama, bu? ama, ama, ama, ama, ama, ama, ama, ama, ama, ama, ama, ama, ama, ama, ama, ama, ama, ama, ama, ama, ama, ama, ama, Peki ama, ama, ama, ama, ama, ama, ama, ama, ...çizmesinin bir tekini bulduk. Hay Allah! Hay... Rica ederim, hay rica, Allah rica Allah ederim... Ya. ...müksak sesle düşünmeyiniz bir Kovski. <gülüyor> sayın komiserim, bir dakika. Buyurun sen yargıcım. Yevgrev Kuzmiç... meslek hayatımda bu ikinci olaydır. Birincisi... ...1870'de olmuştu. 1870'de. Tüccar Potretov'un öldürülüşü... ...hatırlarsınız canım. O zaman da böyle olmuştu. Namussuzlar adamı öldürüp... ...ölüsünü pencereden götürmüşlerdi. Evet... Pencereye bakalım Dokununca açıldı Demek sürgülü değilmiş hmm. Bakın Bakın izlere bakın Nerede? Evet. Yaşlanıyorsunuz Kuzmiç e, Şurada pervazda İşte diz kapağı izi Ha Biri oradan girmiş Pencereyi dikkatle gözden geçirmeliyiz Dikovski Buyurun sen yavgıcık Göşemelere baktınız mı e, Baktım Ne leke ne çizik var. Yalnız yanmış bir İsveç kibriti buldum. Yanınca koku bırakmayan cinsel. İşte buyurun. Hatırladığıma göre Marki sigara içmezdi. Başkalarının sigaralarını yakmak için... ...cebinde daima şu bizim pis kokan kükürtlü kibritlerimizden bulundururdu. Bu kibrit bence bir ipucudur sayın Yargıç. İpucu mipucu onu bana verin. Bir kibriti mesele yapıyorsunuz. Sabırsız bir gençsiniz Dikovski... Yatak hakkındaki düşünceleriniz nedir bakayım? Ee, kan lekesi yok. Yastığa baktım Sayın Yargıcım. Diş izleri var. Diş izleri? Diş izleri. Odada bir boğuşma olduğunu sanıyorum. Şu acıklı durumda güldürmeye kalkmayın beni Dikovski. Sizin sanmanızdan önce de boğuşma olduğunu biliyorduk biz. Her şey açıkça ortada. Neyse Sayın Komiserim... E, ...buraya bir polis dikirim. Gidip bir de bahçeye göz atalım. Başka. Bakalım neler bulacağız. Mavi iplik parçaları buldum Sayın Yargıcım. Bay Pisekov, ha. efendimizin son defa giydiği elbiseler ne renktiydi? Sarı keden elbiseleri vardı sırtında. Çok güzel. Demek ki elbiselerim mavi renkteymiş. Sarı efendim, sarı. Bu ne renktir Bay Pisekov? Bakın ve söyleyin. Koyu mavi efendim. Öyleyse. Ama efendimin üzerindekiler sarıydı. Tamam, tamam anlaşıldı. Katilin giydiği elbiseler maviydi. Bu iplik parçaları da çallara takılıp kalmış.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 Bu kan Sayın Yargıcım. Evet, evet beyziyor. Siz ne dersiniz Bay Tütüyev? Hiç şüphesiz bu ince çizgi kandır. Ama eski bir kan. O Ondan ne de demek? Ha, yeni akmamış demek. Öyleyse adamı boğmamışlar. <gülüyor> ne dersiniz Bukowski? Bence boğmuşlar Sayın Yargıcım. Canlanmasından korkarak da burada keskin bir şeyle başına vurmuşlar. Ee, bakınız şurada çallar iyice esirmiş. Bahçeden neyle ve nasıl götüreceklerini buluncaya kadar Mark Ivanich'i çalların üzerine bırakmışlar. Çizmeyi de on adım ötede buldum zaten. Eee sonra Baydikovski. Sonra efendim çizme. Evet çizme. Çizme yapmadan önce çizmelerini çıkarırken bu olduğunu gösteren kesin bir delil. Bir çizmesini çıkarmış ötekinde yani şimdi bulduğumuzda yarı yarıya çıkarabilmiş.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 Öyleyse bizi mutfağa götürün Bay Psekov. Sabah apar topar evden çıktım açlıktan ölmek üzereyim. <Gülüyor> Cinayet para için yapılmamış dostlarım. Bu iki kere ikinin dört ettiği kadar kesin. Ben önce para için sanmıştım ama şimdi sizinle aynı fikirdeyim Sayın Yargıç. Teşekkür ederim Sayın Ah Şu ufuf böreğinden biraz daha versenize.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 Ay mis gibi kokuyor. Kupaları doldur yefem. Sayın yargıcım bardağınızı verir misiniz? Vallahi. Bu alçaklığı yapsa yapsa Nikola yapmıştır. Olabilir. Kimdir bu Nikola? Ee, beyefendinin uşağı. Haydutun biridir o efendimiz. İçkici, zevkine düşkün biridir. Beyefendinin motkasını götüren odur. Beyefendiyi her gece soyup yatıran da odur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 Şimdi hizmetçiler bölümünde... ...serhoş olmuş yerlerde yuvarlanıyor. Ne zaman içmiş? Ee, haberi duyar duymaz bayım. Üst üste üç maşrapa motka yuvarladı. Ağlamaya başladı. Beyefendiye çok acıdığını söylüyor. İşte getirdim. Adın ne? Nikola Ivan Meteviç. Beyefendi nerede? Öldürmüşler... Efendim'i insafsızca öldürmüşler. Öldürdüklerini biliyoruz. Peki ölüsü nerede şimdi? Be? Anlamadım beyim. Kimin herdede? Efendinin ölüsü. Söylediklerine göre pencereden çıkarmışlar efendim. Bahçenin bir köşesine gömmüşler. Hmm. Soruşturma sonuçları hızla yayılmıştı koski. Hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Peki efendini öldürdükleri gece sen neredeydin? Ben.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 Baylar, baylar neden öyle tuhaf tuhaf bakıyorsunuz yüzüme sanki onu ben öldürmüşüm gibi? Peki nerede uyandınız? Büyük mutfakta, tandırın üzerinde. Bir birçok kişi gördü. Orada uyanlar da. İsterseniz sorun sayın yargıcım. Heyecanlanmayın canım heyecanlanmayın. Akulkayı tanır mıydınız? Hatta tanırdım. Ama bundan kime ne baylar? Nikolay'ı duydunuz. Sizler sonra rahmetli Mark Ivanış'la ilişkisi olmuş. Evet, evet öyle oldu. Ee, e, Efrem. Yeprem, biraz daha mantar getir. Başlayalım. Reçelli çörek ister misiniz baylar? Reçelli çörek de getir Yeprem. Başlayalım. O... Sayı konser kuzmiç, şu kaymaktan biraz alın. Halis manda sütünden yapılmıştır. <gülüyor> evet, şimdi isterseniz evin ana bölümüne gidip Rahmetlinin ablası Maria Ivanovda ile ya konuşalım biraz da.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 Ama malu Iwan lah. No? Kamu siapa yang komser? Saya tak boleh. şey söyleyemem, yalvarırım. Ben hiçbir şey, Saya tak boleh. hayır. tak boleh. Saya tak boleh. Saya tak boleh. Saya tak boleh. Saya tak boleh. Saya tak boleh. Saya tak boleh. Saya tak boleh. Saya Pekala Maria Ivanovna acınızı paylaşıyoruz. Bir süre sonra acınız biraz daha geçince tekrar rahatsız ederiz sizi. Ah şeytan kadın. Herhalde çok şey biliyor. Biliyor ve gizliyor. Hizmetçilerin yüzleri de öyle. Durun bakalım iblis kadınlar her şeyi anlıyor. Bu işte Nikola'nın parmağı olduğu non es. Yani sayın yargıcım hiç kuşku yok bence. Zaten ne mal olduğunu yüze bakar bakmaz anladım. Ama ama bu işe ön ayak olanın o olmadığı da kesin. Nikola sadece bir alettir. Esas beyim yani cinayeti hazırlayan bir başkasıdır. Ha, ha. Tahminim doğru değil mi sayın yargıcım? Bence şu alçak gönüllü efendisine bağlı birsek bu müthiş durum var. Bıraksın zırvalamaları bu komşu. Ama yargıcım ya Akulka Nikola Nikola'dan Pseko'ya ondan da rahmetli Mark Ibanik. Mantığınızı sevsinler sizin. Yani Akulka'yı tanıyan herkes katil oluyor şu şaşmaz mantığınızla. Ah size ateşli çocuk. Size bir emzik vermeli bir Hiç olmazsa onu emerken konuşmazsınız. <gülüyor> Siz de Akulka'ya kur yapmamış mısınız? Aa, ama sayın yargıçım, sayın Kovski. Sayını mayını bırakın. Bırakın sayını soruma cevap verin.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 İçimiz dışımıza çıktı sallanmaktan. Doğru kullan arabayı. Bir daha akşam akşam devrilmeyelim. Temartesi'yi pazara bağlayan gece birlikte kağıt oynamıştık. Yani cinayet gecesi. O halde ben sizden şüphe etmiyorum. Siz de bende ne demezsiniz? Ey tanrım, ey tanrım bana sabır ver. Ah Nikolski, Nikolski şaşkın çocuk. Hayır hocam, mesele kadın meselesi değil. Mesele aşağılık, iğrenç, kötü duyguların ortaya çıkması meselesi. Nikola yenilgiyi kabul etmedi. Öcü almak istediydi. Pisekov'da bu fırsatı ganimet bildi. Onun da efendisine kini vardı. Hem belki Mark İvani Sadık yanesine üç beş kuruş miras bırakmış olabilirdi. Böylece korlanmış bir onur ve doyurulmuş bir para hırsı. Bu iki duygu bir cinayetin işlenmesi için yeterli iki neden değil midir? Böylece iki kişi elimizde. Ama üçüncü kişi kim? Nikola ile Pisekov Mark İvani'yi tuttular ama boğmadılar. Çünkü Pisekov ürkek, utangaç bir adam üstelik korkak. Nikola da bir adamı yastıkla boğacak kadar incelikten yoksun. Aklı ermez buna. Onu boğan bir üçüncü kişi var. Ama ki... Rrrr. Karnım acıktı. Aman karnım acıktı. Bakalım Volodya neler hazırlamış. Volodya! Volodya! Gel.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 Buldu, buldu, buldu, Ne, ne buldun? Üçüncüyü. Ay Allah, ne misiniz? Durun, Durun biraz kendime geleyim. E, hafif kestiriyordum. Şu uğursuz cinayetten söz ediyorum. Biliyor musunuz üçüncü kim? Rica ederim, rica ederim bu konuyu yarına bırakın Dikovski. Ocağın karşısında çubuğunuzu tüttürün... ...ya da gidin yatın ama beni rahat bırakın. Seko ve Nikola ile suç ortaklı Eden ve Mark İvaniç'i... ...boğanı üçüncü kişiyi...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 Ya kadının bizi görünce o telaşı, açıklama yapmak istemeyişi, kadın kardeşinden nefret ediyordu dindardı çünkü aşırı derecede dindardı. Adamsa tersine zevk safa düşkünüydü Anlattıklarına göre Mark Ivanich kız kardeşinin yanında ispatlama deneyleri yapıyor kendisini şeytanın meleği olarak tanıtıyormuş. Ne çıkar bundan Dukovski? Kadın banaz, bu banazlık yüzünden öldürdü kardeşini. Aklınca dünyayı bir dinsizden kurtarmış oluyordu. Ah.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 Sen de şöyle geç. Pek de genç. Hm öyle. Adın ne bakayım, kısa adın? Danil Kayefendi. Ne iş yaparsın? Koyun güderim, çobanım. Kaç yıldır yapıyorsun bu işi? E eh, aşağı yukarı on yıl. Ondan da. önce ne yapardın? Çocuktum sayın efendimiz. 8 yaşından beri çobanlık yaparım. Başka işim yok. Ne <gülüyor> e, Buraya niçin geldin? Şüphelendiğim bir şey oldu. Hangi da. konuda? Rica ederim karışmayın Dikovski. Zaten kafam yerinde diye iyice allak bullak etmeyin. Özür dilerim sayın yerkızım. E, sayın yerkızım isterseniz çorba getirdim. Sıcacıkça iyi gelecek. İstemez efendim istemez. Neden şüphelendim bakayım?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 Bilirsiniz sayın efendimiz bizim derenin suyu serincedir. Hele bu mevsim tadına doyum olmaz. Önce ayakkabılarımı sonra çoraplarımı çıkardım. Pantolonumu... Bana çıkardım. bak Danika! Pantolonunun da çorabının da Allah cezasını versin. Kısa kesecek misin yoksa kısa kesme için başka yollara mı başvuralım? Sayın efendimiz elimden geldiğince kısa anlatıyorum. Ya pantolonu geç suya giriver. Suya girdim sayın komiserim. Serinlik iyi geldi. Başladım yüzmeye. Biraz sonra gördüm. Ne gördün?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 Sayın Kuzmiç ifadesini kağıda geçirin, sonra salı verin gitsin. Ya psikolo Nikola Yargıç'ın? Ha onlar mı? Onları da tutuklayalım. Kuzmiç deliller aleyhlerinde. Evet beyler, bugün epeyce ilerlemiş sayılırız.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 On iki gündür her sabah bana aynı şeyi soruyorsunuz, ben de her sabah aynı cevabı veriyorum. İllallah diyor. Ya, ya onu sorguya çektiğimiz çünkü tavırları, o ağlamaları bana bir şey sormayın demeleri. Bunlar psikolojik tavırlar, gerçek delil olamazlar. Kesin mutlaka, balta, kanlı çarşaflar falan istiyorsunuz. Ama size ispatlayacağım yargıcım. Psikolojik tavırlar hayır mı? O halde somut deliller süreceğim ortaya. Ne kadar sinirlisiniz bu sabah? Neymiş somut delilleriniz? İsveç kibriti. Unuttunuz mu sayın Çubikov? Öldürülen Klozov'un odasında bir kibrit bulmuştum. Bu kibriti ne Nikola ne de Psegov kullanmış. Aramada üstlerinde ve eşyalarında böyle bir kibrit kutusu bulunamadı. İşte bu kibriti kim kullandıysa üçüncü kişi odur. Bu kibriti kimin satın aldığını bulmak için çarşıda şöyle bir gezirti yeter. Çünkü bu kibriti satan sadece iki dükkan var kentte. Giriniz. Sarıkları getirdim efendim. İyi önce Nikolay Tetekov'u içeri al.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 Bu işte çıkarı olan bir üçüncü kişi. Bir kadın, kadın ya da erkek. Bir üçüncü kişiyle birleşiyorsunuz, öldürüyorsunuz Kruzofu. Efendimiz, aman efendimiz ben hem bir katilsin. Aman efendilerim, aman Tanrım beni koru. Ağlıyor. Görüyorsun. E, bu bir itiraftır. En üzdü. Söyle. Sen mi öldürdün? Allah saklasın efendimiz. Aman tanrım. Sen öldürmediysen ben bu olurum. telaş niye? Acıyın bana efendilerim. Ne olur acıyın. Böyle <gülüyor> durma adam. İtiraf et. Dekil katil benim. Üstüne varmayalım. Bu işin yanı da vardı Dükowski. Ben bir şey yapmadım. Kimsenin kılına dokunmadım. ben. Yivan. <gülüyor> Buyurun sayın yardımcım.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 Hiç değil. Efendim... Yargıcın sözümü kesmeyin. Evet benim sözümü kesmeyin. Eğer suçunuzu kabul ederseniz bu cezanızın hafifletilmesine yardım eder. Bugün son gündür. Ya kabul ya ret. Yarın çok geç olacaktır Psekov. Hiçbir şey bilmiyorum efendim. Hiçbir şey anlayamıyorum. Selseme dönme. O sizin eski selsemliğiniz. İstediğiniz cinayetten belli. Evet bu konuda yardımcıma hak veriyorum. Teşekkür ederim sayın Yargıcım. İzin verirseniz sorguya ben devam edeyim. Peki devam edin. Teşekkür ederim.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 Belki sizi bu cinayeti işlemeye yönelten kişi bu siyahlar giyinmiş bir kadındı. Yastığı yakaladığı gibi Klozov'un ağzına tıkadı bastırmaya koyuldu. Tabii Klozov debeleniyordu. Bu debelenmelerin sonucunda mum söndü kadın. Bu noktaya iyice dikkat edin. Cebinden bir İsveç kibriti çıkarttı, bunu yattı ve işine devam etti. Onu boğuncaya kadar. <gülüyor> Olayların doğruluğunu yüzünüzün infadesinden anlıyorum. Bu gözler yanılmaz Bay Pisekov. Yüzünüzde suçluların telaşı okunuyor. Tanrı hakkı için acıyım bana. Ben. Bitmedi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> daha sıvar sözümü kesmeyin.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 Elbette bu cismi de bulacağız. Sonra önceden orada sakladınız ...büyük bir bezle ölüyü sarıp sarmaladınız... çitin üzerinde aşırdığınız... ...benden yolunu tuttunuz. Ay yeter! Yeter! Tanrı aşkına yeter! Rica ederim susun. <gülüyor> evet bir kovçuk. Amacınız ölüyü benden aşağı atmak... ...cinayetinizi iz bırakmadan tamam vakti. Ama Danilka'yı unuttunuz. Danilka... Dan Tanika ya evet Tanika şu çoban o sizi gördü arkanızdan bağırdı. korkup kaç kalktık kaç Ka ne oluyorsunuz? Oluyor boğuluyorum Allah aşkına Allah aşkına bırakın beni ne isterseniz öyle olsun. İmdat imdat ölecek yekan be yekan. Oh sonunda itiraf etti. Sizi kutlarım Bukowski'ye.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 Bak kadın ikimizle tanırız. Bir defa sigara içer. İkincisi Klozov'a aşık. Nereden mi biliyorum? Gördüm. Bir gün Klozov'lar mutfağında kadın ona yalvarıyor. Klozovsa umursamaz bir tavırla sigarasını dumanlarını yüzüne yüzüne üflüyordu. Mark Ivan için Akulkaya'a aşık olduğu sıralardaydı. E şinçile kıskançlıktan gelen bir öcalma alma meselesi de olabilir değil mi? <gülüyor> Neyse hepsini öğreniciyiz. E, gidelim sen ya gücüm. Hadi canım sen de Ağzı süt kokan bir çocuğun lafıyla namuslu, iffetli, dürüst bir kadını geceni rahatsız edecek kadar aklımı kaçırmadım ben. Yani ağzı süt kokan çocuk ben oluyorum, namuslu kadın da Olga Ivanovna öyle mi? Ne kadar anlayışlısınız. Siz, siz de korkak, cahil, tembel bir ihtiyarsınız. Koltuğunu dövürüp çubuğunu tutturmakten başka bir şey düşünmeyen bir ihtiya. Yavaş, yavaş. Bir amirinizle konuşurken biraz saykılım. <gülüyor> Özür dilerim. Ne olursunuz Nikolay Yermolic Size çok rica ederim Gidelim Biraz sakin olun çocuğum sakin olun Nasıl sakin olabilirim Yargıcım Bu kadının olayda parmağı olduğuna yemin edebilirim Eğer yanılmışsan bana dünyanın en alçak en aşağılık insanı deyin Sıradan bir işle karşı karşıya değiliz Sayın Yargıcım Rusya'ya ayağa saldıracak bir iş bu Bundan sonra en zor işleri size verecekler Göreceksiniz sayın Yargıcım terfi edeceksiniz Çarlığın göz bebeği olacaksınız Ne olur giderim Şeytan götürsün seni Ne domuz insanlarız bizler. El alemi rahatsız ediyoruz. Pekala gidelim. Ah efendim ne güzel bir aslantı tam zamanında geldiniz. Ben de akşam yemeğini hazırlamıştım. Kuzmiç evde değil, papaza kadar gitmişti. Geçti ama önemli değil. Biz başlarız. Aman Olga Petrovna, biz yemye falan kalacak değiliz. Olmaz, vallahi olmaz. Şöyle buyurun oturun. Ah, teşekkür ederim. <gülüyor> Sağ ol. Bir sorgudan falan mı geliyorsun? <gülüyor> evet, bir sorgudan. Hmm. Yay kırıldı da. Yay mı? Ne yayı? Ya araba yayı. Yani ya. bizim yaylanın yayı kırıldı. <gülüyor> ya işte. Vah vah çok üzüldüm. Bir dakikanızı rica edeyim. Mutfağa uğrayıp arabacı için bir şeyler vermesini söyleyin. <gülüyor> aman efendim, aman rica ederiz. Bizim Klimovich on gün aç kalsa bana mısın demez. <gülüyor> <gülüyor> Penguen kuşu gibidir. <gülüyor> e, sayın <gülüyor> yargıcım, <gülüyor> pelikan kuşu gibi demek. Neyse işte, <gülüyor> işte. Canım pelikan, aman pelikan kuşu gibi olsun. <gülüyor> efendim Bir defasında olsun, olsun. Ben şimdi geliyorum Şaşırdı şaşırmadı sana öyle geliyor Yüzünü iyice inceledim önce sarardı sonra kızardı Yanımızdan ayrılması da bahane Canım bilmez misin Konuk sever kadındır Sayın Yargıcım Yay kırılması meselesi iyiydi Ama şimdi kemküm etmeden onu şaşırtmak kalıyor Yani e, yani e, doğrudan giriş yapmak Bırak yakamı bildiğin gibi yap Ben yapamam Sen başladın sen biter Geliyor galiba <gülüyor> Aa, sizleri beklettim. Buyurun yemek odasına geçelim. <gülüyor> ee, sayın bayan. <gülüyor> Biz buraya e, ne akşam yemeğine geldik. E, şey ne de arabamızın yayı kırıldı. Biz Mark Ivanich için geldik. Ne? Mark Ivanich mi? Evet Mark Ivanich için geldik. E, hangi Mark Ivanich? Ben...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 Masaya bakınız Sayın Yargıcım Yemek artıklar Görüyorum neyi ispat eder bu Hiçbir şey ama bunlar artık Burası da hamamın dinlenme odası ee, Buradaki masada da yiyecek var Peki o nerede yani ölü Klasum. Orada Üst ranzada Şu mumu yüksekte tutun da bir bakayım Sayın Yargıcım Burada Allah kahretsin Bizi aldatıyorlar. Bu değil canlı biri var burada. Hey, siz kimsiniz kalkın bakayım. Kim bu? Bağırma be adam bağırma. Aman Allah. Olamaz bu. Siz. İvanic. Tanrım bizi korusun siz. Evet benim. Siz dedikovskisiniz. Hangi şeytan sizi buraya attı ha? Şu aşağıda herif kim? Ah, ah, ah, sorgu yargıcı ya, nereden çıktınız beyler? Ah, gelin sizi kucaklayayım dostum Chubikov. Çok özlemişim sizi. Olga Petrovna, siz gidin. Erkek erkeğe şöyle bir kutlayalım bu buluşmayı. Olamaz, olamaz, olamaz, olamaz, olamaz. Chubikov, dostum, yardımcınız hasta mı acaba? Olamaz, olamaz diye tutturdu. Nasıl oldu da geldiniz ya? Ah, Hadi çekelim kafaları. Vallah <gülüyor> Nerede bu bardaklar? Ah, burada. Ha. Eee, Hadi İçelim dostlar. Buraya sizi kim getirdi? Ha? Benim burada olduğumu nasıl öğrendiniz? Ese, boş ver. Hadi İçelim. Yani, oh. yani ben seni anlayamıyorum. Sen sen misin yoksa sen sen değil misin? He? E ama sıktınız. Yoksa ahlak dersi vermeye mi kalkacaksın? Zahmet etme dostum. Hiç zahmet etme. Sen delikanlı. Dukolski. Çek bakalım. Bu akşamı kutlayalım. Ne bakıp duruyorsunuz ya? Hiç mi adam görmediniz? Adı için. İçin. Oh. Oh, i̇çim hırsındı. Ama yine de anlayamıyorum. Niye buraya geldin? Ne demek niye geldim? Burada rahatım iyiyse, keyfim yerindeyse niye gelmeyecekmişim? Ha? Şu jambondan alın jambondan. Bir el perisi gibi burada tek başıma oturuyorum. Kadının yüzünden. Şu Olga Petrovna'nın canım. Ona acıyorum. Ah dünyadan elini eteğini çekmiş gibi bu kullanılmayan hamamda oturuyorum işte. Bakın bunun yerinde. Olga Petrovna bakıyor bana. ...dinlendim, gençleştim dostlarım... ...ama artık sıkıldım... ...gelecek hafta eve döneceğim... ...anlaşılır gibi değil... ...bunda anlaşılmayacak ne var... Ha, ...anlaşılır gibi değil... ...tanrı aşkına söyleyin... ...çizmenizin tekini bahçede eşine... ...hangi bahçe, hangi çizme... ...evinizin bahçesi... ...çizmenizin bir tekini bahçenizde... ...bir tekinde yatak odanızda buldunuz... ...size ne yahu... ...ne yapacaksınız öğrenip... ...için be için... ...madem ki beni uyandırdınız... ...o halde içeceksiniz... ...şerefe... Şerefe. Şerefe. Oo, efendim. Bu çizme hikayesi pek ilginçtir. Ben Olga'ya gelmek istemiyordum. Özgürlüğüme düşkünümdür. Bilirsin Chuvi İşte buraya gelip Olga'nın buyruna yirmek işime gelmiyor. O gece kadın bahçe penceresinin altına girip çıkışmaya ağzına yerini söylemeye başladı. Bilirsiniz kadınların her zaman yaptıkları şey. Dır uzayınca canım sıkıldı.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 Aa artık canım sıkılmaya başladı. <gülüyor> Aa, ama ya Chubikov nereye? Kardeşim dur. Aa ne oldu bunlara ya? Bravo. Doktor. Doktor. Oh, nihayet gelebildiniz. Hoş geldiniz Chubikov, hoş geldiniz Dukovski... Bilseniz ne kadardır sizi bekliyordum. Neyin var sayın Yargıcım burnundan soluyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Gazeteye bakıyordum. Şu dünyada neler oluyor? Yine Avusturya. da kendine... Bana bak doktor canım burnumda bana sataşma. Bin kere söyledim beni politikaya karıştırma diye. Avusturya'nda bilmem ne de senin olsun. Sana gelince Dikovski ömrüm boyunca unutmayacağım bunu. Ama şu İsveç kibriti bilebilir miydi? Şu İsveç kibritinle yerim dibine bat.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 Anton Çekov'tan Oynlaştıran Tunca Önder Reji Zehni Küçümen Efekt Erhan Mesutoğlu Oynayan Sanatçılar Kuzmiç Türk Ertekin Pisekov İsmetay Polis Rıdvan Çelebi Yefrem Metin Çeliker Chubikov Bilge Zobu Yukovski Aytaç Yürkazan Tütüyev Zihni Göktay Nikola Özdemirhan, Maria Ivanovna Tanju Tuncel Volodya Bediye Ener İvan Süleyman Balçın Danica Fazuljan, Olga Petrovna Candan Teksoy, Mark Ivanich Klozov, Nevzet Yakın. Radyo tiyatrosu sönerdi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.